Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evlin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i vel murselin ve ila cem'il el evliyai ve'lhamdülillahi rabbil âlemin Bu gece Kadir gecesi kıymetli değerli şerefli gece demektir. Kur'an'ın indiği gece gece şerefini Kur'an'dan almıştır. Allah ait kelimesinde öyle buyuruyordu. Andolsun ki size şerefinizi indirdik. Kur'an insanın şerefi. Eğer insan Kur'an ile muhatap olursa şerefini almış olur. Kur'an ile muhatap olmak demek, Allah ile muhatap olmak demektir. Allah'ın ayetleriyle muhatap olmak demek, Allah ile muhatap olmak demektir. Ve kul şerefini Allah ile muhatap olmaktan alır. Dolayısıyla Kur'an'dan alır. Allah Kur'an'ı nasıl bize öğrettiyse öyle öğrenmemiz gerekir. Kur'an nedir sorusuna Allah cevap veriyor. Kur'an'ın her bir ismi, Kur'an'ın aynı zamanda ne olduğunu, niçin indiğini, bize neler kazandıracağını, bize neler anlattığını anlatır. Kur'an'dan başlayalım. Kur'an okunan demektir. Eğer biri okuduysa o onun Kur'an'ı olur. Okuduğu olur yani. Okumadıysa, anlamadıysa o onun Kur'an'ı olmaz. Okuduğu olmaz yani. Dolayısıyla Kur'an'ı olmaz. O Kur'ansız biri olur. Okuyup anlamadıysa İstediği kadar ben Kur'an'a iman ettim demiş olsun. Elbette ki imkanları olmayanlar müstesnadır. Bundan haberdar olmayanlar müstesnadır. Ne zamana kadar? Bunu anlayıncaya kadar. Allah Kur'an'a kitap dedi. Kitap. Kitap yazılmış demektir. Kitap mektup demektir. Ketebe yazdı, kitap, mektup. Yazılmış olan mektup demektir. Onun için Allah'a ait-i Süleyman Aleyhisselam'ın gönderdiği mektuba, evet, kitap dedi, mektup. Evet. Allah'ın kullarına, her bir kuluna tek tek gönderdiği mektup. Çünkü bütün İnsanları kendisine kul cool olsun, abdolsun diye yaratmış. Dolayısıyla her bir kula aynı mektubu göndermiştir. Farklı zamanlarda gönderdiği mektuplar da aynı. Bütün mektupların içinde bulunan her neyse evet, ufak tefek değişiklikler, müstesna hepsi aynı mektuptur. Bütün kitaplar, Allah'ın kitabı, bütün peygamberler, Allah'ın peygamberleri, bütün dinler, İslam ve bütün insanlar Allah'ın kulü kul olsun diye yaratılmış. Allah'ın mektubunu alıp okuduysak o bizim kitabımız oldu. Yoksa kitabı, mektubu almadık, aldık okumadık, okuduk anlamadık, anlamaya çalışmadık. Rabbimiz bizden ne istiyor? Böyle bir derdimiz olmadı. Bizim mektubumuz, bizim kitabımız olmuş olmuyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyoruz? Kitapsız olmuş oluyoruz. Yani benim kitabım var demekle kitap olmuş olmuyor. Kur'an bizim kitabımız olmuş olmuyor. Hepimiz biliyoruz. Birçok şeyi okuyoruz. Birçok şeyi dinliyoruz. Birçok şeyi öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Ama iş Allah'ın kitabına gelince, ne hikmetse onu anlamaya, öğrenmeye, üzerinde tefekkür etmeye çalışmıyoruz, çalışamıyoruz. Neden böyle insan bunu kendi kendine sormalıdır. Onun için televizyonumuzda, daha doğrusu ona televizyon demiyoruz, o hem Kur'an kursu, hem medrese, hem dergah, Kabe'nin şubesi, vuslat yolunu evet. gösteren, yola davet eden, yolculuğu beraber yaptıran, sirat-i müstakil aracı, Tekrar tekrar cüz okunuyor. Hem Türkçe, Arapça, hem Arapça, hem sadece Türkçe meal. Bu kadar tekrar ettirmemizin sebebi budur. Rabbimizin ayetleri böyle bir kulakımıza değsin, biraz gönlümüze insin diyedir. Bunu Rabbim söylüyor, Rabbim bana söylüyor. Diyelim diyedir, dinleyelim diyedir, anlayalım diyedir bu. Kul Rabbi ile muhatap olmayana kadar hiçbir şey biliyor değildir, bildiğini zannediyordur. Ne zaman bir şeyi Allah'tan öğrendiyse, o bir şeyi biliyor. O'nun bildiği hak ve gerçektir. Onu Rabbinden öğrenmiş. Hiç O'ndan daha keskin bir bilgi olabilir mi? Daha doğru, daha hak bir bilgi olabilir mi? İsterse bir bilgiyi, tek bir cümlelik, bir bilgiyi bin kitaptan tekrar tekrar okumuş ol. Türlü türlü, çeşit çeşit okumuş ol. Ama onu Allah'tan dinlemedikçe, onu dinlememişsin. Onu anlamamışsın. Onu gönlüne yazamazsın. Onu gönlüne sadece karalamış olursun. Gönlünü onunla karalamış olursun. Ama Allah söyleyince, onu gönlüne Allah nur kalemiyle yazar, kudret kalemiyle yazar. Onun için Allah'ın ayetleri okununca imanımızı arttırıyor. Allah Resulullah Efendimiz'e senin işin beyan etmektir dedi. Beyan. Onun beyan edilmesi gerekir. Ayetlerin beyan edilmesi Allah'ın emridir. Çünkü Kur'an sıkıştırılmış metin onun açılması gerekir. Açılınca anlaşılır. Bize düşen birbirimize sadece Allah'ın ayetlerini beyan etmektir, açıklamaktır. Ona bir şey katmamaktır, ilave etmemektir. Herhangi bir manayı eksiltip çıkarmamaktır. Bu Allah'ın gazabına sebep olur çünkü. Allah'ın ayetlerini gizleyenler buyurdu. Veya onu değiştirenler. Veya onu az bir bahaya satanlar. Herkes mutlaka bir gaye ile bunu yapar. Ama gaye Allah'ın rızası değil, başkadır. Her harukarda Rabbine ters düşmüş olur. Onun için her şeyi olduğu gibi beyan etmek gerekir. Allah beyan etmiştir. Sadece kitabına Kur'an'a verdiği isimlerle beyan etmiştir. Biri sadece Kur'an'ın isimlerini bilmiş olsa, manasını anlamış olsa, Kur'an'ın ne olduğunu anlar. Onun Kur'an dedik, kitap dedik, Allah Kur'an'a hidayet dedi. Hidayeti kul ancak Kur'an ile alır. Onun için Allah ayet-i öyle buyurdu, Hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah kime hidayet vermemişse o hidayette olmaz. Rabbine gidecek yolu arayanlar onunla bulur. Hidayeti onunla bulur. Onunla hidayete erer. Aynı şekilde onunla hidayeti de gösterir. Kur'an bizim için hidayet. Allah Kur'an'a nur dedi. Bizi aydınlatan, gönlümüzü aydınlatan, hayatımızı aydınlatan buna beraber gönlümüze gelecek, aklımıza gelecek her türlü soruya cevap veren, aydınlatan nur. Aydınlatıyor. O olmazsa karanlıkta kaldır insan. Allah öyle buyurmuştu. Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi yani nuru başka yerden alamaz bir tek nuru oradan alır kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi o istediği kadar ben nurun içindeyim yani ben biliyorum ben aydınlıktayım ben önümü görüyorum ben hayatı anlıyorum ben kendimi tanıyorum ben Rabbimi tanıyorum demiş olsun ben varlığı anlamışım tanıyorum okumuşum bilgiliyim demiş olsun o karanlıktadır sadece karantılar görüyor O'na bir mana veriyor, bildiğini zannediyor. Çünkü Allah kime nur vermemişse O'nun nuru yoktur dedi. Ve Kur'an'a nur dedi. Kur'an ile ayetleriyle nur veriyor. Aydınlatıyor. Aydınlatmadığı hiçbir şey yoktur. Allah kendini anlatıyor, vasıflarını, sıfatlarını anlatıyor, esmasını anlatıyor, efalini anlatıyor, neyi nasıl yapacağını anlatıyor, ne zaman ne yapacağını anlatıyor, kulların harine göre, durumuna göre, duasına göre, ef'arine, billerine göre ona nasıl bir muamelede anlat bulunacağını anlatıyor. Bununla beraber kulun ne yapması gerektiğini anlatıyor. Nasıl iman etmesi gerektiğini, nasıl Allah'a teslim olması gerektiğini, nasıl küfürden, şirkten sakınması gerektiğini, kirlenmiş nefsinin nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatıyor. Birbirimize nasıl muamele yapmamız gerekir? Nasıl birbirimize ikram etmemiz gerekir? Rahmet etmemiz gerekir? Allah'ın isimlerinin üzerimizde nasıl tecelli etmesi gerektiğini anlatıyor. Bu isimlerin nasıl kemale ereceğini anlatıyor. Kulun Allah'a karşı sorumluluğunu anlatıyor. Allah'ın guruna karşı sorumluluğunu anlatıyor. Allah takva ve mağfiret sahibidir dedi. Allah sorumludur dedi. Allah sorumluluğunu yerine getirir dedi. Sorumluluğunu evet, anlatıyor. Allah rahmeti zatına yazdı buyuruyor. Allah bütün mahlukatın rızkını üzerine almıştır buyuruyor. Allah mutlaka Peygamberlerine, resullerine ve müminlere yardım edecek diye vaade bulunmuştur. Buyuruyor. Sorumluluğunu anlatıyor. İman edip salih amel işleyenlere, Allah'a ve resulüne itaat edenlere cenneti vaat ediyor. Allah mutlaka vaadin'i yerine getirir. Bu sorumluluğunu yerine getirir. Buyuruyor. Allah kendi sorumluluklarını anlatıyor. Kurunun sorumluluklarını anlatıyor. Allah'a karşı sorumluluğunu kullarına karşı sorumluluğunu, peygambere karşı sorumluluğunu, Allah'ın kitabına, Kur'an'a karşı sorumluluğunu, makhlukata karşı sorumluluğunu, kendi kendisine, kendi nefsine karşı sorumluluğunu anlatıyor. Nurlandırıyor, anlatıyor, açıklıyor, beyan ediyor, öğretiyor, gösteriyor, hadi kulum, hadi yürü, hadi gör, görerek, için ayet-i kerime de öyle buyurdu, hiç görenle Kör olur mu? İşiten de Zagır bir olur mu? Ölü nur, nurlanmış, Aydınlanmış, dümdüz Yolda yürüyen de Karanlıkta kalmış, yerde yuvarlanan bir olur mu? buyurdu. Biri olmaz. Karanlıkta kalmak istemiyorsak, Yürümek istiyorsak Yapmamız gereken şey nedir? Allah'ın Nuruyla nurlanmak, Allah'ın Vahyinin nurunda Aydınlanmak, o aydınlıkta Rabbimize, sirat-ı müstakimde yürümek ve koşmak. Gönlümüzü onunla aydınlatıp nurlandırmak, onunla anlamak. Onunla anlayınca ne olur? Onunla anlayınca Allah ile anlamış oluruz. Allah'ın nazarıyla nazar etmiş oluruz. Allah'a göre bakmış ve anlamış oluruz. Allah'ın nazarıyla nazar etmiş oluruz. Onun için Allah'ın nuruyla nurlanmayanlar, Allah'ın nuruyla aydınlanmayanlar, Allah'ın nurunda görmeyenler, Allah'ın nuruyla görmeyenler karanlıkta kalmış, dolayısıyla zulmette kalmıştır. En büyük zulmü kendi kendine yapmış olur. Evet, Allah kitabına nur dedi. Bu gece kitabın Kur'an'ın, nurun, hidayetin indiği gecedir. Onun için anlatıyoruz onu. Yani Kur'an deyince, ne anlamak gerekir? Kadir gecesi deyince, Kadir gecesinde Kur'an indi deyince, ne indi? Onu anlamaya çalışıyoruz, anlamamız gerekir. Bunun için sadece Allah'ın Kur'an'a verdiği isimleri hatırlamak yetiyor. Gönlünde o açılıyor zaten. Allah Kur'an'a mev'iza dedi, nasihat dedi. Allah nasihat ediyor. Allah vaaz ediyor. Kullarına vaaz ediyor. Anlatıyor. Kur'an'a beyan dedi. Beyan. Açıklayan. Gizli kalmış, anlaşılmamış, kulların kendi akıllarıyla anlayamayacağını beyan ediyor. Anlatıyor, açıklıyor. Onun için beyan etmediği hiçbir şey yoktur. Onun için bazen konuşurken söylüyorum. Cevabı olmayan soru yoktur. Sual yoktur. Çünkü Allah her soruya cevap vermiştir. O her ne olursa olsun onun cevabını Allah vermiştir. Öyle bilmedim, anlamadım yok. Biliyor, bileceksin, öğreneceksin. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer bilmiyorsanız bir bilene sorun. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır dedi. Öğrenmek istiyorsan o zaman sorup öğreneceksin. Beyan dedi Allah Kur'an'ına. Eğer bir şeyin bizim için beyan olmasını istiyorsak, açıklanmasını, anlaşılmasını istiyorsak müracaat edeceğimiz kapı Allah'ın kapısıdır. Vahyin kapısı, Kur'an'ın kapısıdır. Allah Kur'an'a Rahmet dedi. Rahmet. Kur'an bizim için rahmetmiş. Allah onunla bize rahmetini indirmiş. Ancak onunla Allah'ın rahmetine eriyoruz. Neden? Çünkü onu dinleyince, okuyunca, anlayınca o bize beyan olunca Rabbimizi anlamış kendimizi anlamış, ne yapmamız gerektiğini anlamış oluruz. Dolayısıyla yapma imkanımız olur. Bizim için rahmet olur. Allah Kur'an gönüllere şifadır dedi. Şifa. Kul hastadır da şifayı evet, Allah veriyor. Şifayı başka bir yerde aramak Allah'ın verdiği, indirdiği şifayı kabul etmemektir. Hasta olmak başka bir şey. Küfürde olmak başka bir şey. Şirkte olmak başka bir şeydir. Müminler hastadır. Evet. Ona küfürle, şirkle isnat, isnat etmek doğru değil. Hastadır, şifayı arıyor. Nerede şifa arıyor? Büyücüde arıyor, nuskazide arıyor. Müellim nerede arıyor? Arıyor işte bir yerlerde şifa ama şifayı Allah indirmiştir. Allah sizin için şifa indirmiş buyuruyor. O Allah'ın verdiği şifayı kabul etmiyor. Başka yerde gidiyor bir büyücüden, bir koca karıdan ne bileyim, kendine bile hayrı olmayan bir nuskacıdan medet umuyor, bekliyor. Bu bize fayda verir diyor. Bu bize şifa olur diyor. Sadece zahiri değil, manevi şifayı da oradan istiyor. Evet, Allah Kur'an'a şifa dedi. Kur'an bizim için şifa. Her bir kul aslında rahatsız olduğunu, hasta olduğunu biliyor. Manevi hasta. Eğer kul sıkıntıya boğuluyorsa, Rabbim Allah'tır diyemiyorsa, Rabbine koşamıyorsa, Rabbi için çaba gayret sarf edemiyorsa, ahireti değil, dünyayı tercih ediyorsa, malıyla canıyla Allah yolunda cehid edemiyorsa, bu hastadır. Her şeyini Allah'a, canını da kurban edemiyorsa, bu hasta demek, bu rahatsız demektir. Gereksiz, boş bir sorumluluğu sırtına almışsa, şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım deyip, kendinde bir güç, bir kuvvet görüyorsa, bu hasta demektir. Bu hasta. Her şeyi takdir eden Allah'tır. Allah her şeye takdirini koymuştur. Her bir kula takdirini yapmıştır. Her birinizin bir ecel vakti vardır. O gelmeden hiç kimse ölmez dedi Allah. Buna beraber kul imtihandadır. Ona bir takdir yapmış imtihana tabi tutuyor. Ona düşen imtihanı gözetip güzel yapmaktır. Doğru yapmaktır. Kendisi için hayır olarak gördüğünü yapmaya çalışıp Olduysa hamd edip şükretmektir. Olmadıysa Rabbine hamd etmektir. O güzel yapmaya çalıştı, doğru yapmaya çalıştı. O kazandı. O sürekli kazanır. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Müminin haline şaşılır. Allah bir nimet verince şükreder, kazanır. Bir musibet verince sabreder, kazanır. Mümin böyledir, böyle olmalıdır. Yani her halükarda durum ne olursa olsun sürekli kazanacak. Sürekli Allah diyecek, Rabbim ikram etti diyecek, Rabbim imtihane tabi tuttu diyecek, doğru yapacak, güzel yapacak. Rabbine itiraz etmeyecek, Rabbine itiraz etmemek için Rabbinin vahyini öğrenmiş olması gerekir, bilmiş olması gerekir. tek başına okusa olur mu? Olmuyor. Allah her bir kitabı gönderdiğinde bir nebiyle, bir Resul ile gönderiyor. Niye? Örnek olsun, şahit olsun diye. Onun için Allah Resulullah Efendimiz için öyle buyurdu. Seni müjdeci, uyarıcı, şahit, örnek Allah'ın izniyle Allah'a davet eden davetçi, nur saçan kandil olarak gönderdik. Bununla beraber, Allah'ın ayetlerini okuyan, açıklayan, beyan eden, hikmeti öğreten, nefsi nefisleri tezkiye eden, bilmediklerinizi öğreten bir Resul. Kur'an ile muhatap eden bir Resul. Hem örnek olan, Kur'an'ı üzerinde yaşayıp gösteren, Kur'an'ın kendisinde canlandığı canlı Kur'an buna beraber örnek olduğu için her bir kuruda canlı Kur'an olmaya davet eden, davetçi. Allah'a davet eden davetçi. Allah'ın güzelliğini üzerinde gösteren Allah'a harife, ayna olan davetçi. Kendi üzerinden davet ediyor. Allah Kur'an'a Furkan dedi. Furkan, ayıran. i̇man köfürden küfürden ayıran, hakkı batıldan ayıran, güzeli çirkinden ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran evet, Furkan. Bir de Allah kullarına furkan verir. Buyurdu. Kime furkan verirse o evet, ayırt etme özelliğine, gönül harine sahip olur. Ama bunun için de furkanı istemek gerekiyor. Nasıl istek? Elini açıp, ya Rabbi bana furkan ver deyince veriyor mu? Hayır. Öyle değildir. Nasıl veriyor Furkan'ı? Sen çaba gayret sarf edince, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye çalışınca, Rabbimin rızası nerededir, nasıldır? Ben Rabbimin rızasını nasıl kazandırırım? Nasıl yanlış yapsam gazabına uğrarım? Rabbimin, Rabbimin rahmeti nerededir? Azabı nerededir diye o cehd eder, gönül itibariyle aklını kullanır, tefekkür eder, çaba gayret sarf edersen, o Furkan'ı almaya layık hale gelirsin. Bu senin duan olmuş olur. Allah duanı kabul eder ve sana Furkan'ı verir. Yoksa ayırt edemezsin, birbirine karıştırırsın. Allah Kur'an'a Furkan dedi, bu durumda kime Furkan'ı verirse, Kur'an'ı da vermiştir. Nasıl anlaşılır o mesela? Mesela bilmiyorum şahit oldunuz mu hiç, böyle yaşlı ninelerimiz vardı. Candı Kur'an. Okuma yazması yok. Bir ayeti bilmiyor. Hatta okuduğu mesela Fatiha'nın bir anlamının olduğunu da bilmiyor. Bir biliyor ki bu Allah'ın keramidir. Ama canlı Kur'an Allah ona fırkan vermiş. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyor. Kur'an onun gönlünde canlanmış. Fıtratı zaten Kur'an o dirilmiş onda. Bu onun o çabasına gayretine karşılık verilmiş. Bilenler, okuyanlar işin lafında kalıyor, o işin özündedir, hakikatindedir. Onu tadıyor ve yaşıyor. Herhangi bir konuda hüküm ortaya geldiğinde, şahit olduğumuz şeylerdir, doğru hüküm veriyor. Hükmü doğru veriyor, alimden daha doğru hüküm veriyor. Allah Furkan vermiş ona. O'nun samiyetinden dolayıdır. İmanından dolayıdır. Onun takvasından dolayıdır. Ciddiyetinden dolayıdır. Rabbinin hesabını yaparken evet titrediğinden dolayıdır. Okuma imkanı olmamış. Ama Allah Furkan da vermiş, Kur'an da vermiş. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. İnsanlar iki kısımdır. Biri cahiller. Cahilin tersi nedir? Alimler. Alim demedi. Diğeri müminler. Cahil, mümin. Mümin alimmiş. Mümin alimdir. Mümin Rabbini biliyor, Allah'ı biliyor. Allah'a iman etmiş, kulluğunu bilmiş, anlamış, aziziyetini anlamış. Rabbinin azametini anlamış, Rabbini tanımış, bundan daha alim kim vardır? Rabbini bilmemiş, tanımamış, anlamamış, kendini tanımamış. Bunda ilim olur mu? Bundan daha cahil, daha karanlıkta kimse var midir? Kendisi karanlığa gömülmüş, kendini kaybetmiş, kendini görmüyor. Cehalet karanlık, cehalet zulmet kendini görmeyen kendini anlamayan Rabbini anlamayan alim olur mu istediği kadar okumuş olsun o cahil o bilmiyor karanlıkta kalmış o kör o görmüyor o sağır işitmiyor o ölü mesabesinde ölü evet Allah Kur'an'a acayip dedi acep. acayip acayip yani hayret verici Hayret. Kur'an'ı okuyunca hayrete düşmemiz gerekir. Hayrete. Elbette ki bu hayret herkesin marifetine göredir. Herkesin hikmetine göredir, ilmine göredir. Ama her yönden aceptir yani harflerin dizilişi itibariyle, kelimelerin dizilişi itibariyle, buna beraber ayetlerin dizilişi itibariyle kullanılan kelimeler, o için kelimeleri, kelimeleri yaratan kullanıyor diyorum söylerken, kelimeleri, kelimeleri yaratan kullanınca o nasıl bir acep o nasıl bir mucize, onu oradan anlamaya çalışmak gerekir. Yani her yönüyle sadece bir mucize. Ama insanın aklının almayacağı, sadece böyle anlayabileceği, seyredebileceği bir mucizedir bu. Onun için Rabbimizi dinlerken, ayetleri dinlerken, okurken, anlamaya çalışırken, oradaki acebi de Hayrete düşmeyi de, göz ardı etmeden bakmak gerekir. Mesela oraya bakınca aslında, yani konuşacağın, söyleyeceğin söz olmaz, söz bulamazsın. Yani o kadar bir acep ki, o kadar hayrete düşürüyor ki onu izah edemiyorsun. Sadece durup seyrediyorsun. Evet. Nasıl bir şeydi? nasıl kullanılmış bir kelime böyle? Sadece o mucizevi tarafına şahit oluyorsun. Sadece acebe, hayrete düşüyorsun. Sadece büyüksün ya Rabbi Evet Kelimeleri sen kullanıyorsun. Bunlar senin yarattığın kelimelerdir. Bunlar senin yarattığın kullardır. Kullarını sıraya dizmişsin. Yine yanlış yere daldım. Evet. O için insana da Allah'ın kelimesi dedim. Varlık Allah'ın kelimesi. Harfler de onun kelimesi. Buna beraber kelimeleri yan yana düzerken sanki böyle her bir varlıktan diziyor. Bir kelimeden bütün varlığı birden gösteriyor heftini her birine olan tecellisini gösteriyor öyle. Niye kulum hayret etsin diye. Acayibini acep acayip yani acamına gitsin. Böyle hayret etsin. Niye öyle yapıyor? Ya da mesela gökleri yaratmış. Yani bir kul aklıyla bakınca bu bizim ne işimize yarar diyor. Sizin için yarattım diyor. Ya da koca bir denize, okyanusa bakıyor. Bunu acaba yani sizin için yarattım diyor. Adam hiç denizlik bile görmeden gidiyor. Niye? Bir hikmeti olmalıydır. Senin için diyor. Sen diyor böyle bakarken muhabbet alasın diye. Rabbinin kudretine şahit olasın diye. Seni diyor sevilme. Seni böyle güzel bir manzara isteyelim. Acayip bir şey. İnsanı hayrete düşüren bir durum. Yani bu kadar mı? Yani bu kadar yıldızları yaratıyorsun, öyle bak diyorsun, öyle bir bahar geliyor, rengarenk ağaçlar, çiçekler açıyor mazarayı seyret hani böyle birini seviyoruz, hadi seni biraz gezmeye götürelim diyoruz ya Allah Kur'an'a acep dedi. Hayret verici. Kulumun hayreti artsın. Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi ya Rabbi hayretimi arttır. Evet. Allah Kur'an'a hikmet dedi, hikmet. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki. Hikmet Allah'ın muradı. Hikmet dolu o zaman kul Kur'an ile Allah'ın ayetleriyle muhatap olunca o ayette Allah'ın muradı nedir? Allah Evet, bunu böyle söyledi, kelime böyle, manası bu ama ne demek istedi? Yani böyle dedi ama ne demek istedi? Hikmet bu. Bunu anlayınca hikmeti anlamış olur. Hikmet birden gelmez. Yani birden Allah al sana hikmet, hepsini anla demez. Nasıl yapıyor bunu? Bunu yavaş yavaş yapıyor. Bunu ağır ağır yapıyor. Gerektiğinde yapıyor. Bunun da bir hikmeti var. Her şey bir hikmet nedir ya? Bunun da bir hikmeti var. Kulum her an benimle muhatap olsun diyor. Yani birden o hikmetin hepsini verip al bunu toptan kullan demiyor. Ne zaman ona ne lazımdır o zaman onu veriyor. Onu, ona öğretiyor. Bu, bunun içindi. Bunun hikmeti budur, bunu, bundaki muradın budur diye o anda öğretiyor. Yani, yoksa böyle hikmetin tamamını vermiş, o hepsini biliyor değil. Sürekli onunla muhatap olacak. Sürekli ona Rabbim diyecek. Rabbim bu nedir diyecek. Her bunu söylediğinde öğretir. Bunu bir de Tabii kardeşlerimiz vuslat yolcusu olduğu için, Rabbine gittiği için bunu anlamaları gerekir. Onun için bunu böyle anlatıyorum. Hikmet dolu Allah Kur'an'a evet, hikmet dedi. Hikmet dolu dedi. O zaman bizim Kur'an'daki hikmeti, Allah'ın muradını anlamaya çalışmamız lazım. Anlamaya çalışırken yalnız bizim tefekkür etmemiz lazım. Onlar Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi buyurur. Yani tefekkür etmeden sana öğretmeyecek. Yani diyor, tenezzül et, biraz, o aklını biraz kullan. Bu sana lazım, ben sana bu aklı vermişim ki bunu kullanasın. Nerede kullanacaksın? Rabbinin ayetlerini anlamada, Rabbini anlamada, Rabbinin efalini, muamelesini anlamada. Senin üzerindeki muradımı anlamada bunu kullanman gerekir. bir sana ömrün için vermişim. Yoksa git ona para kazan dememişsin. O para kazanacağın yer o başkadır. O beynin başka bir bölümüdür. Yani manevi tarafa çalışan başka bir bölüm, zahiri tarafa çalışan başka bir bölümdür. Yani senin o diğer tarafı da kullanman gerekiyor. Onunla düşünüp tefekkür etmen lazım. Ticareti, matematikleri deyle yapacaksın. Onun için beyin iki bölümden oluşuyor. Ama Büyük bölümünü, tabi zahiri olarak nasıl, tıpta nasıl bir şeydir onu bilmiyoruz. Merak ettim, onu kontrol edelim nasılmış, ne söylemişler onun için. Dörtte üçünden fazlası, dörtte üçünün üstünde manevi olarak lazımdır. Dörtte birinden daha az değil. bir kısmı, evet dünyevi işlerde kullanılır. O dünyevi işlerde kullanılan da gücünü diğerinden alıyor yalnız. Onun için eğer o deri çalışmazsa bu deri çalışmıyor yalnız. İman etmeyece nasıl çalıştırıyor? Bir yanlışa iman edecek. Bir hurafeye iman edecek ki o böyle dirisi. Yoksa ölü çalışmadayım bu deri çalışmıyor. Yani enerjisini oradan alıyor. Onu başka bir türlü çalıştırır ki enerjiyi ala. Allah düşün diyor. Yani verdiği aklın hesabını sormaz mı? Akıl nimetini sormaz mı? gönül nimetini sormaz mı? Ve bunlar akıl, beyin hepsini gönülden alıyor yalnız. Allah öyle buyuruyor diye mesela ısrarla tekrar tekrar bunu buyuruyor. İnsana göz verdik, görsün diye, kulak verdik işitsin diye, kalp verdik, gönül verdik anlasın diye. Şükretmeyecek misiniz buna? Ne de az şükrediyorsunuz? Bak, akıl demiyor, beyin demiyor, gönül diyor ona. O da gücünü oradan alıyor. Orası çalıştırıyor. Orayı çalıştırın nedir? Allah'ın nefeti ruhtur. Yani insanı öyle, insanın özelliği böyledir. Diğer canlı varlıklar farklıdır, ayrıdır. Allah'ın <gülüyor> indirdiği bu gecede, yani Kadir gecesinde indirdiği Kur'an'ı isimlerinden anlamaya çalışıyoruz. Sadece isimlerinde. Anlamış olsak, anlarız. Kadir gecesi için söylemiştim. Kadir gecesi, Ramazan'ın her gecesidir. Her gecesi demek, bir gece yoktur demek değildir. Bir gece vardır, o bir gece bütün Ramazan gecelerini de, günlerini de kapsıyor. Nuri tecelli ediyor. Yani ışık bir yerden yansıyor, tecelli ediyor ama bütün ayı Aydınlatıyor. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Ramazan içinde Kadir gecesi bulunan evet, ayda indirilmiştir. Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi bütün Ramazan ayını kapsamış oldu. Allah Kur'an ile hepsini aydınlatmış oldu. Bir şey söyler ki Ayette söylüyorum ki anlaşılsın, neden böyle söylediğim, iyice anlaşılsın diye. Yoksa Rabbimiz bir şey söylememiş, onu söyleyemiyoruz. Akıl onu almaz, Allah söylediyse aklımızla onu anlarız. Onun için her Ramazan'ın her gecesi bizim için Kadir gecesidir. Evet, Kadir gecesi biri uzaktan ama nuri parlıyor orada tecelli ediyor. Ne tecelli ediyor Kadir gecesinde? Allah'ın nuri tecelli ediyor. Allah'ın hikmetleri tecelli ediyor. Allah'ın şifası tecelli ediyor. Vahyi tecelli ediyor. Kur'an tecelli ediyor oradan. Ama Ramazan'ın hepsini de kaplamış durumdadır. Sonra bu gece merkeze gelmişiz. Nur'un merkezine. Onu da söylemiştim. İlk yinen ayetlerle Kadir Gecesi'ni anlamak gerekir. Kadir gecesi, şerefli gece demektir. Bin aydan daha hayırlı, daha şerefli gece demektir. Dolayısıyla, şerefi nereden al alıyor? Kur'an'ın, Kur'an'dan, biraz daha özetlediğimizde, o gecede inen ayetlerden, en başa geldiğimizde, en baştaki ayetten, اِقْرَى بِسْبِ رَبِّكَ اللَّذِي halak oku, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Eğer bir kul yaratan Rabbinin ismiyle okuduysa neyi okur? Rabbinin tecellisinden başka bir şey göremez. Rabbinden bağımsız, hiçbir şeyi anlayamaz. Hiçbir şeyin onsuz olmadığıni bilir. Onun ismiyle okuyor ismini okuyor. Dolayısıyla üzerinde ismini okuyor. Bir de onun adına okuyor. Bu da hikmetli. Onu da okuyor. Okuyunca o kadir insanı olur, şerefli insan olur, değerli insan olur. Kur'an onun gönlüne inmiştir. Nuri tecelli etmiştir. O da şerefini Allah'tan almıştır. Onun adına okuduğu içindir. Onunla okuduğu içindir. Onu, onun ismini, güzelliğini, tecellisini, muamelesini okuduğu içindir bu. Başka ne diyor diye Allah Kur'an'a? Yaklaşık bir yetmiş küsür ismi olması gerekir. Buna beraber televizyonumuzda televizyonumuz ismi Kur'an isimleriyle tanıtılıyor. Diyarı Kur'an, diyarı Furkan. Diyari şifa. Gaya Kur'an'ın isimlerini tanıtmaktır orada. Kur'an'ın anlaşılması içindir. Yani buradan bunları tanıtıyoruz diye. Tanıtım yapmaya çalışıyoruz, anlaşılsın diye. Bu kadar yeter olsun, bence derinli arkadaşlar devam etsinler. Öğrenmeye, anlamaya çalışsınlar. Her bir isim geldiğinde, beraberinde tabi ki ayetler vardır. Anlaşılmış olur. Rabbimizin kitabını anlamış oluruz. Gaye, gecemizin Kadir gecesi olmasıdır. Gönlümüzü Kur'an'a Allah'ın bizim için indirdiği şerefe gönlümüzü açmaktır. O'nunla şereflenmektir. Kur'an ile şereflenmek demek, Allah ile şereflenmek demektir. Onun için alimlerimiz konuşurken öyle söylüyor, o sözü hiç sevmiyorum bir kere onu söyleyeyim önce, işte Kur'an böyle söylüyor. Ya da Kur'an'dan böyle yazılıdır bu sözleri hiç sevmiyorum ne hikmetse, Kur'an öyle söylemiyor, onu Allah söylüyor. Allah söylüyor, onu bize indirdiği kitaba, oradaki o yaz metne rimetne Kur'an deniyor. Onun manasına Kur'an deniyor. Onu Allah söylemiş. Allah böyle söyledi demek başka bir şey, Kur'an'da böyle söylüyor demek başka bir şeydir. O sanki böyle yumuşatmış gibi bir hal oluyor. Nefis öyle onu anlıyor. Şeytan orada hile yapıyor. Sanki yani böyle bir kaçacak bir yolu varmış gibi böyle esetmeye çalışıyor ama Allah söylüyor deyince kaçacak yeri yok, dönecek başka bir taraf yok. Onun için Allah söylüyor, bitti. Şeytan bile her yeri esetmeye çalışıyor, bunu bile esnetiyor. Yani ona göre hesap edin, onun etkisini böyle mümkün olduğu kadarıyla aza indirmeye çalışıyor. Oraya böyle bir gaflet perdesi çekmeye çalışıyor. Böyle biraz yumuşasın. Yani etkilenmesin. Evet, etkilenmesin. Onu çabuk unutsun. Hem geçiştirsin hemen. Ama Allah söyledi deyince öldü. Başka tarafa dönemiyor. Onu söyletmemek için ha bir bahane üretiyor, uyduruyor, esnetiyor. Diyeceksiniz ki, nereden biliyorsun? Seyrediyorum da ondan. Yoksa nereden bileceğim yani? O gösteriyor. Onun için Kul Allah ile şereflenir. Şerefleneceğiz. Bize takdir ettiği, bize layık gördüğü şerefimizi ondan aracağız. Onun da şerefleneceğiz. O'na iman etmekle şerefleneceğiz, O'na Abd olmakla, seni seviyorum demekle şerefleneceğiz. O'na sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demekle şerefleneceğiz. Huzurunda başımızı secdeye koyup, rukuğa varıp secde edip, işittik ve itaat ettik, işittik ve teslim olduk demekle şerefleneceğiz. Bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bunu, beni yaratan Rabbim bana böyle muamelede bulunuyor. Beni böyle şereflendiriyor. Yani nasıl bir muamele olursa olsun ciddiye almıştır. Temizlemeyi dilemiştir. Büyütmeyi dilemiştir. Öğretmeyi dilemiştir. Ona anlatmayı dilemiştir. Kendini tanıtmayı dilemiştir. Onu ona tanıtmayı dilemiştir. Var mı bundan daha büyük şeref? Yani kulun böyle bir durumda başını tecdeye koyup seni seviyorum demesinden başka çaresinin olmaması gerekir. Hele bir de ben senin bu işini sevmedim. Razı olmadım. Beğenmedim. Bu niye böyle yapıyorsun? Bu yanlıştır. Demekten yani daha bilmiyorum ne söyleyeyim onu bilmiyorum artık. Yani nasıl nasıl olabilir böyle? Gerçekten bazen bazı şeyleri gerçekten anlayamıyoruz. Onun için söylüyorum böyle. Nasıl yani? Yani şimdi seni yaratan Rabbin sana böyle bir muamelede bulundu. Sen Rabbini nas nas nasıl tanıyorsun yani? Hani o Rahman ve Rahimdi? Hani o Kerimdi? Hani o senin ilahındı? Seni sevendi? Senin için vudud olarak tecelli edendi. Senin için Kerim olan, Vehhab olan Rabbim'di. Sana yardım edendi. Senin için nesir olan, senin mevlandı Sen Rabbine böyle iman etmedin mi? Niye itiraz ediyorsun öyle? Neden böyle? Niye şunu şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diyorsun? Hele rahat ol biraz, biraz nefes al. Bak, bak neler yapacak. Sıkma kendini, daraltma kendini, rahat ol. Güven. Allah güvenilmeye layık değil midir? Hiç endişeye gerek var mıydı? Onun için söylüyoruz, Allah öyle buyuruyordu, Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Burada da korkmaz, burada da mahzun olmaz, niye? Rabbini veli olarak kabul etmiş. O Rabbini velisi olarak kabul edince Rabbi de onu veli olarak kabul eder, velisi olarak kabul eder. Dolayısıyla onun gönlündeki korkuyu da alır, endişeyi de alır. Korkma diyor. O söylüyor korkma. Ben senin velinim korkma. Endişe etme. Mahzun olma. Yanlış yapmıştın. mahzun olma. Silerim. Üstünü örterim. Sen bunu yapmamışsın derim. Kim diyebilir ki seni bunu yapmışsın? Mahzun olma diyor. Dedi korkma, endişe etme. Bana güven. Korkmuyor ve endişe etmiyoruz. Mahzun olmuyoruz. Rabbimiz Allah'tır diyoruz. O bizim Rabbimiz. Biz de onun kuruyuz diyoruz. O bizi davet etmiş, gel demiş. Biz de oraya koşuyoruz. Evet, elbette ki bazen düşüyoruz. Bazen ayağımız takılıyor, bazen tökezliyoruz. Olsun. Kul değil miyiz? Kulluğumuzu, beşeri halimizi, beşeriyetimizi tatmamız gerekir. Yoksa sonra kendimizi melek zannederiz, sonra kendimizi subhan zanneder, tehlikeye düşeriz. Öyle de olması gerekir. Evet, bu gece Kadir gecesi Allah'ın kullarının kadrini, şerefini kullarına indirdiği, ikram ettiği gece, onun için Ramazan ayında şükretmek için oruç tutuyoruz. Şerefimizi bize indirdiği için bizi muhatap alıp, bizi bize tanıtma şerefini, kendisini bize tanıtma şerefini bahşettiği için, oruç tutuyoruz. Oruç tutarken bedeni tarafımıza, dünyevi tarafımıza sen biraz kenarda kal böyle ben biraz maneviyatımla uğraşayım, manevi halimle, manevi tarafımla uğraşayım deyip onu besliyoruz. Bedeni aç bırakıyor, manevi tarafı besliyoruz. Beslememiz gerekir. Manevi tarafı besliyoruz ki bize indirilen şerefimizi alalım. Bir de Allah bazı zamanları, mekanları böyle mübarek kılmıştır. Kullarına olan muamelesinden dolayı dolayısıyla Allah kendisiyle tecelli edip rahmetiyle tecelli edip orayı mübarek kılmıştır. Allah ile mübarek olmuştur yani kullarından dolayı. Bu zaman böyle tekrar ediyorsa bir hikmeti, bir muradi vardır. Böyle gecelerde gönlümüzü, Rabbi bizi açmamız gerekir. Allah'ın vahyini açmamız gerekir. Dolayısıyla onu düşünüp, tefekkür edip Rabbi bana ne göndermiş deyip hani bir hediye gelince pakete geliyor ya paketi açmamız gerekir. Böyle biraz paketin köşesinden açtım galiba biraz açmaya çalıştım, yırtmaya çalıştım. Paketin içindeki görünsün diye paketi daha açmadım. Paketi siz açın inşallah. O da size ait olsun. Paketi açalım bakalım Rabbimiz bize neler göndermiş. Bize neler söylemiş? Nasıl sevgisini, rahmetini nasıl beyan etmiş? Her anda bunun şahidiyiz. Hepimiz bunun şahidiyiz. Elbette ki şahit olmak için bakmak gerekiyor. Şahitiz ki, şahit oluyoruz ki Rabbimiz her bir kuluna her anda seni seviyorum diyor. O her an bir şeyendedir Her an bir şeyinde kuluna seni seviyorum diyor. Her bir kulu için bir şey'ndedir. Her anda bir şey'nde ve o şey'nde seni seviyorum diyor. Kul isterse bunu anlasın, ister anlamasın. O kuruna seni seviyorum deyip onu her gün, her an yeniden yaratır, tecelli eder, yaratır. Her yarattığında seni seviyorum deyip yaratır. Kendinden varlık, kendinden hayat verir yarattığını, yarattığını yok ediyor, onu yeniden yaratıyor. Ama kul, bu yaratış, bu şehinde oluş o kadar hızlı oluyor ki kurbanın farkına bile varmıyor. Varlığı varlıkta gibi görüyoruz. O işte ki o her an bir şehinde, her an bir yaratmadadır. Her an bir yaratmada her anda bir şehinde olma, her anda kuluna seni seviyorum demededir. Bu, asli olan tecellisidir. Bir de özel olarak tecellisi, yani bu bütün varlık için geçerli olan tecelliydi, onun için bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bir de kuluna, özel olarak seni seviyorum, diyor. Ne zaman söylüyor? Yine her anda söylüyor. bir zahiri olarak söylüyor, bir manevi olarak söylüyor. Her anda ona bir rahmetle muamele ediyor, bir muhabbetle muamele ediyor. Onu davet ediyor, uyandırıyor, kendine gel diyor, ayıl diyor, gözlerini aç diyor, gafleteki, gafleteki kuluna, gözünü aç bak diyor, seni seviyorum diyor. Hadi diyor, şunu şöyle yap. Seni seviyorum, sen de bana cevap olarak, ben de seni seviyorum. Şu sevdiğim gibi yap. Şöyle biraz kıpırda diyor. Bir günde bunu bin sefer söylüyorsa, kul eğer buna üç beş sefer cevap verirse, o veli olur. Sadece üç beş sefer, fazla değil. Üç beş sefer bunun farkına varıp, Rabbim bana seni seviyorum deyip, bunu böyle yaptı, böyle bir şeyinde bulundu, böyle bir muamelede bulundu, böyle bir efhalde bulundu. efali onun için anlatıyor zaten. 3-5 sefer cevap verse, ben de seni seviyorum dese kazandı. Velî oldu, velî. Bu hayret verici bir şeydir. Bu nasıl bir sevgidir? Bu sevgiyi anlayabilmek için sadece <gülüyor> beni yaratan Rabbim deyince kul anlayabilir. Kendinden varlık vermiş. Yaratan Rabbi kendinden ona varlık vermiş. Bütün varlığın sevgisini toplasan hepsini evet, birden bir Kulü sevmeye versen Allah'ın kulunu sevmesinin yanında evet, sadece gölge kalır. Hakikatin yanında baki oranın yanında sadece gölge, fani bir sevgi kalır. Küçücük. Deryadan bir damla misali. Onun için, onu kimse anlayamaz. Sevgisini anlayamaz. Rahmetini anlayamaz. Onun için kullar birbirine karşı böyle çok farklı muamereleri var. Hemen bu helak olsun, bu cehenneme gitsin. Sen onu yaratmamışsın. Haddini bil, öyle konuşma. Firavun'a bile öyle söyleyemezsin. Allah ne buyurdu? Harun'la, Musa'ya Firavun'a gidin. Haddini açtı. İğbaya düştü. Şeytanın tuzağına düşmüş. İğba bu. Git onu uyar. Git onu ikaz et. Ama ona yumuşak davran. Firavun'a yumuşak davran. Yani nazik davran ona kulu için her an bir şeyindedir demiştim. Allah'ın kulları üzerinde bir muradi vardır. Muradi. Eğer böylesini seviyorsa, böylesini varlıkta tutuyor ve böylesini tekrar tekrar onun bileceği o zaman diliminde seni seviyorum diyor ya imtihanlara tabi tutuyor. da küçücük böyle imtihanlara tabi tutuyor. Küçük böyle basit yolda yürüyorsun ya arabayla gidiyoruz, farz et. Yani şu kuluma da şuna yol ver bir, şu kulumun gönlü böyle bir genişlesin, oradan sana rahmet edeyim. Örnek veriyorum yani arabayla yolda gidiyorsun, araba kullanıyorsun, örnek veriyorum. Ya da şu yaya böyle bir yol ver geçsin hele. Onun gönlünden sana böyle bir muhabbetle nazar edeyim. Yani artık ona göre hesap edelim. Ne kadar? Yani bir günde kaç sefer yani bin en azıydık. Yani eğer üç beş kere buna karşılık veriyorsak, söyledim, velayet kapısı bize açılmış demektir. Yoksa böyle bizi zannetmeyelim, biz öyle çaba gayret sarf ediyoruz, koşuyoruz, öyle de evdir. O bizi kendine çekiyor sürekli, biz habire direniyoruz. Günde birkaç sefer böyle gevşiyoruz, o da o arada bizi çekmiş oluyor, yaklaşmış oluyoruz. Onun için zaten biri öyle söylemişti, yolun başındayken ben Allah'ı istediğimi zannediyordum, yolun sonuna varınca bir de baktım ki meger o beni istiyormuş. Yolun başındayken ben Allah'ı sevdiğimi zannediyordum, yolun sonuna varınca bir de baktım ki meger o beni seviyormuş. Yolun başında ben Allah'a yürüdüğümü gibi koştuğumu zannediyordum, yolun sonuna varınca bir de baktım ki meger o beni çekiyormuş kendine. O beni çekiyor, ben direni direniyormuşum yolda. Yolun başındayken Allah'ın benden razı olmasını istiyordum. Yolun sonuna varınca bir de baktım ki, meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Onun için yolun başı farklı, yolun sonu farklıymış. Yolu yürümeden de anlaşılmıyormuş. Bütün bunları tatmadan da anlaşılmıyormuş. İşin kalında kalıyoruz. Hali yaşayamıyoruz. Hali yaşayacağız hep beraber. Yaşayacağız. Hiç kimsenin başka şansı yoktur. Bizimle beraber olanlar bizimle gelmek zorundadır. Eğer hesabı beraber vereceksek, eğer kardeşlerimiz bizimle beraber Allah'ın huzuruna çıkmaya, karar vermişlerse, Allah öyle buyuruyordu. kıyamet günü her insan topluluğunu imamıyla beraber huzura alırız. O zaman hepimiz hep beraber orada yüz yüze bakacağız. Madem ki yüz yüze bakacağız, madem ki birbirimizi imamla beraber niye huzura alıyor? İmamla beraber hesaba çekecek de ondan. En ağır hesap imamın hesabidir. Ne öğrettin? Ne anlattın? Neye davet ettin? Nasıl davet ettin? Yolculuğu nasıl yaptırdın? Bir eksik bıraktın mı bırakmadın mı? Bıraktırdın gitti? En ağır hesap onun hesabıdır. Her biriyle kendisiyle beraber olan her biriyle tek tek hesaba çekilir. Her birinin hesabı bir seferdir. İmamın hesabı kaç kişiyle beraber olmuşsa hepsiyle beraber hesabı görülür. Ona yanlış bir şey öğretmişti yanlış bir tarafa sevk etmişti. Gönlü Allah'tan başka tarafa döndü, döndüğünde onu alıp Allah'a döndürmemişse. Her birinden hesap hesap vardır, hesaba çekilir. ve bunun hesabını bu hesap çok ağır bir hesaptır. Tabii ki bunu yaparken öyle algınallık yapamaz, sabırsızlık gösteremez. Kızgınlık gösteremez küstüm diyemez, darıldım diyemez, sıkıldım diyemez, usandım diyemez. Ne olursa olsun evet, yuttum ya Rabbi demesi gerekir. Yuttum, yutuyorum bunu. Senin için yutuyorum. Zaten senin için yutuyorum demese Allah onu öne geçirmez. İmam deyince, cemaatin namaz kıldıran imam olarak anlamamak gerekir. Allah Hz. İbrahim'e seni insanlara imam kılacağım dedi. Allah bir takım kelimelerde de ağır imtihanlarla imtihana tabi tuttu. Sonra seni insanlara imam kılacağım dedi. Benim söylediğim imam bu imam. Yoksa böyle öne geçmiş namaz kılmış imam olmuş değildir. Onu Allah öne geçirmiştir. Hadi kullarımı getir demiştir. Kardeşlerimize selam olsun.